Ahtapot'un Bahçesi Hazırlayan ve sunan Cem Sorguç İyi akşamlar. 94.9 Açık Radyo, Atapotun Bahçesindeyiz, canlı yayındayız ve e, bugün de bir konuklu, konuk bol konuklu diyelim <gülüyor> programımız. E, Şirin Soysal, hoş geldin Şirin. Merhaba, merhaba. E, bir taraftan da bir sessiz konumuz var. Onu bir şey yapayım da e, bilin burada olduğunu. Onu da e, Bunu sevmiyoruz, ben. evet. Eray Aytimur. <gülüyor> herhalde burada belki ses vermez ama burada yani bundan yaklaşık birkaç ay önce olmuştur herhalde iki ay Şirin'le beraber ve Erdem'le beraber Erdem Helvacıoğlu ve Şirin Soysal ortak projesiyle beraber yine bu stüdyoda canlı bir yayın yapmıştık çünkü her ikisinin ortak bir çalışması çıkmıştı İki mecrada iki farklı solada yürüyen iki müzisyenin bir araya geldiği bir kayıttı Ondan beri benim de aslında tanışıklığım o program vesilesiyle ve iki de tanımışım Sonra geri dönüp açıkçası hani bildiğim müzikleriyle bildiğim Şirin ile bu kez bir solo program yapıyoruz Evet Evet Şimdi e, parçayla e, başlamak bu programın şeyi ama daha çok benim hani kendi kendime yaptığım e, programlarda biraz belki laflayarak başlamakta fayda var. Çünkü e, o programda işte bahsettiğim bu geçmişteki yakın geçmişteki programda e, bir e, müzikal kulvar üzerinden konuşuyor iken aslında şirinin bir de müzikal e, şahane bir e, ar arka planı var. Bu da aslında caz ve e, kabare, orta Avrupa müziği falan filan gibi Bütün bunları içeren e, müthiş bir çok sesli bence hem sesi itibariyle hem müzikal e, kuvveti itibariyle bir şeyi var e, arka planı var. Bu tabi bazı programlarda e, konu olduğu için Joy Exit olduğu için orada e, ikinci planda kalmış olabilir. ...dolayısıyla tekrar hoş geldin diyorum ve bunun üzerinden üç albüm değil mi? Üç albüm var evet, üç solo albüm. Ee, ilkini işte 2011'de yaptık ee, prodüktörü Şevket Akıncı'ydı. Ee, Johnson Küçük Türk'le beraber yaptılar aranjmanları. Ee, o benim işte çıkış albümüm ilk. 2011. Evet. Bir taraftan da aslında hem o albüm... Hem de ondan sonra arkasından gelen iki albümde müthiş hem caz e, hem e, aslında caz. İkincisi art rock dedik. Art rock dediniz <gülüyor> ama, ama o, o, o ses de yani, var zaten. Evet o hmm. ses olduğu için çünkü ne caz ne işte kabare ne hmm. rock falan. Hani biraz araştırdık böyle kimlere biraz benziyor bakalım. Hani, hmm. hani biraz belki Kate Bush, Vary falan şeyler var falan diye. E, art rock dedik yani. Müzisyenler tabii yani, yani hem Şevket e, hem e, diğer çalıştığım bütün müzisyenler kayıtların içerisinde ve bugüne kadar gelen bu üç albüm içerisinde e, ve belki konserlerde de onlardan da bahsederiz hepsi e, hakikaten kıymetli yani hem deneysel anlamda hem caz anlamında ki e, hani bu kompartımanları pempek pek de sevmiyorum hani caz, evet. rock, şu bu falan hmm. filan diye onun içerisinde müzisyen demeyi tercih ediyorum. Ee, i̇yi müzisyen demi tercih ediyorum. Onlarla beraber çalışa geliyorsun. Doğru. Yani o e, ilk iki albümde çok fazla müzisyen var, çok fazla e, Enstrüman e, işte partisyonlar yazıldı böyle hani. E, o yüzden hani ilk iki albümde toplamda 20 hatta 22 müzisyen olabilir ikincide özellikle. Kalılık, evet. evet yaylı ensemble hmm. falan vardı mesela ikincide e, şeyler vardı. Um, ...nefesliler vardı... ...işte obua... ...ondan sonra flüt... ...ve uh, french horn... Hı -hı. ...neydi Türkçesi... Türk, ...işte öyle Hı -hı. bir üçlü vardı... Yani bakırlar, ağaçlar... Şu evet onunla. aynen... Ha. ...ondan sonra... Um, ...baya böyle dolu doluydu yani... E, ...şimdi mesela... ...soda bir albüm üzerinde çalışmaya başladık... ...tekrar Şevket'te tekrar bir araya geldik... ...üçüncüde Cenk Erdoğan'la çalışmıştım... Hı -hı. ...başka bir kafaya girmek üzere falan... Şimdi Şevket'e tekrar böyle yani bir araya geldik. Hemen yani bambaşka bir yol izlemeye karar verdik. Hani öyle çok fazla enstrüman yok, beş kişi, grup albümü gibi. Bu yeni bir şeyden bahsediyorsunuz. Ye ha, ha, ha, evet. bu haber bu yani. Ah, haber. Ah, Peki mesela müzik olarak şöyle bir başlayalım ee, derim. E, sen bir, bir şey acı e, ettin. Yani bu e, şey içerisinde 2011'den bahsediyoruz değil mi? İlk başta evet, şimdi evet. çalacağımız parça. Doğru. E, şunu söyleyelim. Aslında çünkü söz senin müziğinde baya e, ön planda asal. Hı. Dolayısıyla e, bir öykünen sözler var. Bir e, kendi Yazık yani hepsini yazdın da bunların içerisinde yani öykülenler var bir şey var mı güfte ya da e, şiir var mı? Yok. Yok. Nitelediğim var anlaşılan yani bu tür söyleşilerde benim okudum ama şiir Peki, yazmaya mı? Yo hayır hani herhangi bir şiiri güfte belirleyip onun üzerinden şarkı üretmeye. Ya onu işte şey ikinci albümde yapmak istedik bu um, Balık Yegazel diye bir uh, şiir var. İlan. Evet Atilla'nın. Onu Ona ben e, melodi yazmıştım ee, ve böyle bayağı onu böyle söylerken hani şiiri o melodiyle sö söylerken böyle ağlamıştım falan kendi kendime. Ee, sonra onun haklarını almak istedik ama çok para istediler. O yüzden e, şey yapmaya karar verdim yani aynı hecelerde söz hmm. yazmaya çünkü ve onu da Atilla yazmıyor hmm. hani <gülüyor> öyle bir şeye çevirdim. Siyah sürafa diye hı hı. bir rüyamdan etkilenerek ve başka işte gezi olaylarına falan geçen e, bir hikayesi var. E, bir te, tek güfte olayım odur yani. O da tam olarak olmuyor. <gülüyor> <gülüyor> e, ha tamam. Peki bu aslında şeye geleceğim. E, şimdi çalacağımız parça saatler değil mi? Yanlış hatırlamıyorsam. Evet, evet. Yani e, şundan dolayı söylüyorum. E, hem dinleyicilere bilgi vermek için. Dolayısıyla bu sözlerin e, hepsi aslında şirin soysal sözleri, yazdıkları. Evet, evet. Hepsi. Bir, ha bir tane şey, ilk albümde şey var. It had to be you diye just ha, evet, evet. vardır. Evet, onu evet, onu coverlaştık. Evet, evet. Ama diğerleri, ha. evet benim sözlerim. Saatler için bir şey söylemek ister misin? Saatler şey. Sözüyle yani bizim bilmediğimiz. Sözüyle... Benim bilmediğim. Olabilir yani bulamadım. yani evet, çünkü şey çok da aslında belli olmayan e, bir... Radyo bu işe yarıyor <gülüyor> bir taraftan da o yüzden. deşifrasyon yani. <gülüyor> çok anlaşılmıyor olabilir ama o bir aşk şarkısı. Ee, biraz böyle ilişkilerin başında insan kendini başka bir şekilde gösterir. Karşı tarafa hani başka bir tablo çizer ya. Hı -hı. Evet. Sonra yavaş yavaş o kırılmaya başlar. <gülüyor> o kırılma noktalarında bir şeyler Hı -hı. patlar falan. O onunla ilgili. <Gülüyor> evet gün yüzüne çıkmak yani. <gülüyor> Peki saatler. Aynen, ilk albümden doğal. 2011'den. Uh -huh. Kusura bakma Ne sandığın gibi masum ne de senin kadar çılgınım Suratı asmak korktuğum gibi değil Zaten başkasına vurgunum Varlığın bana yeter Geçen saatlere değer Gözün sende kalsa da Bakışların bende gider Yabanlar Dikirlerim geçerli gerçeğim matladıysa da Sözü uzatma lafın gelişişgüdü ifade çok çok gülerleiz Sardım kolpa deer Parala deiz çerken Maskenin arkasında. Kafa gülümser. <Gülüyor> Sen ararsam mı yer karanlıktan korkmuşumdur? Kuruntu yapma dökülmez bu diller. Sersoş olan büzdüyl saatler bütün hikayesizler. Buyursun şerbetliler. Hayaldeki prens ol sata. Gözle sever. Tepeden bakma havalandıkça burun bastığın yeri gör. Dash. saatler. Şirin Soysal'la canlı yayındayız. Ve ee, bir ortak program yapıyoruz. Şirin Soysal'ın müzikleri üzerine. Bu 2011 tarihli. Evet, bu, albümden şey, bu şarkıyı artık konserlerde çalmıyoruz. Geçenlerde de şöyle bir şey oldu. Bu çok az dinlenen bir şarkı <gülüyor> Bir de bunu konserde çalmak da zor ya. Zor zor. Ha? Evet. Ee, bir de eski ekip yok artık. Yani Şevket ve Cansun yok. Bu yani böyle partisyonlar bunlar hmm. hani o, o yüzden ya bir, bir sürü parçadan vazgeçtik yani şu anki ekipte de çalabilir ama böyle bir sürü şarkının formu zaten falan değişti sahnede. Neyse işte bu bir geçenlerde bir konserde bir de böyle salon konseri falan arkalardan birisi saatler diye bağırdı. Ya, <gülüyor> ya keşke onu çalabilseydik şu an falan diye. Çalamadınız yani. Çünkü hani hem nefesi hem vurmalı hem şunlar bunlar hakikaten çok katman katman evet, bir şeyden evet. bahsediyoruz yani. Tabii, Onu sahneye uyarlamak da başka bir şey falan Bir de böyle hipnotik ve şey bir havası da var aslında yani hani böyle bir hani konser parçası radyo parçası şu bu falan filan denir ya böyle, Hı -hı. böyle, bir, böyle bir ayrışma yalan da olsa vardır yani Yapacak bir şey yok ee, Bu da e tam öyle bir şey aslında yani konserde güç bir parça hakikaten hipnotik ee, bu saatler, evet. Şimdi başka bir şey geldi aklıma ama terk edeyim onu. Niye <gülüyor> <neydi oturayım>. acaba? <gülüyor> ya bu, e, bu zaman e, tutmakla müzikte çünkü e, e, müzisyenlerin yani burada katkı sağlayanların da bu müthiş bir ritmi ve aritmi üzerinden kurulan ve sözle e, çok peş sıra giden müthiş bir şey var. Hmm. Bir taraftan da korkutucu da aslında. Yani, hmm. yani böyle bir. Çünkü hani zaman da aslında çok sevdiğimiz bir şey değil yani hani e, şu su su ama tamam somutlaşmaya başlayınca ya da ritim haline gelince e, tuhaflaşmaya başlıyor ya ondan evet. dolayı dedim çok ya, da Şansonlar şansonlarda <gülüyor> şey var ben şansonlar söyl söylüyorum bazen e, konserlerde orada şansonlarda şey vardır böyle e, ya böyle. Dağınık bir böyle Hı -hı. hani çalma durum vardı ve böyle durur bir anda. Sonra tekrar başlar, sonra başlar. falan. Yani. Evet. <gülüyor> onu yapmayı çok seviyorum mesela hani yavaş yavaş alıştık onu de yapmaya falan ama e, çok hoş bir şey bence o ya. Yani... Şans onu zaten yani e, şimdi oraya gelelim peki. E, senin çünkü hani en büyüme e, sürecin yani hani e, çocukluğun doğma anından sonra e, ergenliğin belli ki belli bir şeyler de geçti. Hani yurt dışında geçti öyle değil mi? Evet yarısı, yarısından biraz fazlası yurt geçti. Aldığın hani e, müzikal dersler, şunlar bunlar hepsi belli bir yere mesnetleniyor. Doğru. Ve bunlar da bir şekilde ilgi ve e, buradaki üretiminde etkileyen şeyler. E, dolayısıyla mesela bu parça e, evet yani şanson ya da hani senin e, ve bizim de söyleyebileceğimiz hani kabere ee, üzerinden hatta biraz daha yani bana mesela saatlerin bir kısmı baya kanto falan gibi de geliyor. Hı, evet kanto ha, çok severim Yani baya kanto gibi geliyor yani böyle zıplı şu falan filan böyle değişmesi. Ee, bunların peki e, buradan sonra ilk albümde yoğun olmakla beraber ikinci albüme geçecek miyiz burada ezber Ke keskin geçmeyeyim şimdi mi geçeceğiz? Geçeceğiz. Ha pek şimdi bu süreç aslında mühim bir süreç ama şimdi buna böyle çok fazla laf girsin istemiyorum araya ondan sonra konuşuruz dilersen ama bu şeylerin hani Kabere'nin, Şanson'un bence Orta Avrupa Sağandu'nun yani hani Kabere'den de belki hani ikisinin buluştuğu nokta itibariyle bilmiyorum orada ciddi bir şey var yani var, mesneti var gibi. Nasıl yani? yani benim ilgili mi? Evet, evet, benim senin, şu, evet. şu kulak gidip geliyor sürekli. Değiştirelim ya. onu yani. hemen. Kulağın değil de kulaklığı değiştirelim. En yani. <gülüyor> <gülüyor> olmadı. Kulağı değiştirsek bak de olur canım. <gülüyor> İkinci albüm peki nasıl? Yani şey anlamda... Ee, müziyenler ve beraber çalıştığın müzisyenler kişiler. yine e, şevket Akınca ne no oldu da orada senin de biraz önce söylediğin biraz daha e, başka bir hani rock kolularına girer gibi oldu e, ya ben şarkıları yine aynı kafayla yazdım aslında ben hep böyle yazıyorum hani o şanson kabaresk e, e, yani e, hatta yazıyorum e, orada şevketin çok büyük şey var yani. İkinci albüm çok zordur. Çok zor bir şeydir falan diye konuşma yapmıştı. Falan. Çok <gülüyor> Çok iyi düşünmek lazım bunu falan. Ama çok da düşünmemek lazım diye. Ee, o dedi yani böyle daha şey... ...işte... ...biraz Nick Cave, işte Kate Bush falan... ...o kulvara o hmm. girelim diye. Ee, ama çok da kopmamak lazım tabii. Yani bambaşka bir şey de yapmamak lazım. Ee, aynı damarda... ...farklı... Farklı bir çerçevenin içerisinde gitmek gerekiyor. Ş Şevket Akıncı ve Johnson Küçüktürk de prodüktör oldu bu al albümde. Ve üçümüz oturup baya baya çok fazla işte masa başı çalışma yaptık albüm için. Şey var. İçinde üç tane piyano vokal parçası var. Böyle albüm içinde mini bir albüm gibi bir Hı -hı. kısım var. Onlar gene o şey kabare ve şanson şeyine çok fazla giriyor. Sonra e, İngilizce parçalar var iki tane. Onlarla birlikte o kabare şanson olayı daha böyle orkestrasyonlu şeyler yani o, o havayla devam ediyor falan. Aslında biraz karışık bir albüm. Yani kafası karışık bir albüm. Peki bunlar mesela bu konuştuğunuz e, durumda o zaman içerisinde sözler yazılmış mıydı? Evet, evet. Yani sözler yazılmıştı. Aslında müzikal olarak bir şey konuşuyorsun, sohbet onun üzerine ilerliyor ya da projeksiyon onun üzerine gidiyor. Tabi tabi. Yani sözler yazılmış oluyor, melodi de yazılmış oluyor. O, onları ben işte böyle e, ya cansunla bir araya gelip ya da işte kendim piyano da böyle basitçe akorlarla evet. e, çalıp kaydediyordum. E, sonra onlar onları veriyordum ve buluşup işte e, buluşuyorduk onlar ikisi gitarla beraber, iki gitarla beraber. ...ana hatları, aranjmanların... ...ana hatlarını e, çiziyordu. Peki, müzikal formlar... ...acaba e, sözü etkiler mi? Ya da söz müzikal formları... ...tercih ettirir mi? E tabii yani... E, ...burada hep söz... ...sözden yola çıkılıyordu bence. Yani çok fazla etkiliyordu... ...müzikal formu. E, Joy Exit tam tersi oldu. Hı hı. E, hani müzikal formdan... ...yola çıkılarak... ...söz yazıldı... İkisi de birbirine kesinlikle. Yani bahsettiğim aslında şu 2011'deki albümdeki daha böyle kabere ve e, şanson geleneği üzerinden ya da caz e, vokali üzerinden giden bir e, söz yazma ve bunun müzikal hale gelmesi. Uh -huh. e, i̇kinci albümde yine aynı şekilde e, bir yazımın başka bir müzikal format olarak evrilmesi ile ilgili ilişkisinden bahsediyorum aslında. Yani mesela ikinci albümün sözleri ve e, bütün kurgusu ilk albümün müzik kalitesi içerisinde olabilir miydi? Olabilirdi evet. Hı. E, çünkü... O bir seçimdi yani. Onu evet. başka bir evet. şapkaya evet. sokmak bir seçimdi yani. E, çünkü hani bu süreç hala erteliyorum. Biraz önce parçalanınca <gülüyor> da. Bu süreçle ilgili şey hakikaten enteresan bir şey. Benim de ilgimi çeken bir şey hem bu topraklarda hem genel olarak da. O yüzden e, umarım program bitmeden bunu teneye getireceğim yani. <gülüyor> Ama böyle şey. büyüte büyüte diyor az sonra? <gülüyor> Varacak mıyız o noktaya acaba? Baramasak olabilir nokta yani. Peki e, bu ikinci albüm ha. e, burada hakikaten biraz daha şey e, hani rocka daha fazla işte girer. o e... o yüzden hani yükseldikçe tamam diyorum o Hı. Evet, farkı Evet evet, evet bence tam evet öyle bir şey. Kendime bir söz verdim sözün bitti yerde Gözlerimin içinden sokuldun kalbime Yaştı. Saldıkça ikinci albüm. Ee, bu, bu kayıt da aslında biraz önce parça çalarken kendimizde de konuştuk. Kayıtta da bir e, fark var. Yani hem hı. kaydetme teknolojisi anlamında hı hı. var mı? Anavolguluk ser vardı. Hı. Ada stüdyolarında kaydettik bunu. Daha böyle volümlü, daha böyle hı. üç boyutlu bir e, ses var. Yani bu sadece şimdi dinlediğim üzerine söylemiyorum yani hı hı. kayıtları. ...üzerinden geçerken de... ...öyle geliyordu bana. Hı hı. Ee, bu şeyle ilgili... ...kayıtla ilgili bir şey. Ee, peki... E, ...Era'y... ...senin biraz önce... ...hani bir <gülüyor> <gülüyor> Evet, Eray, hoş evet. geldin. Ee, Kurtuay'la... E, ...üzerinden... ...bir şey... ...konuşsak dedin şu yerine. Ee, bu kabere ya da hani... E, Kurtwail konserleri Vay. yapıyorum arada. Hı -hı. Yani Evet, onu mesela ben de merak ha. ediyorum hakikaten. Hiç izlemedim ya ama. Ya böyle yılda bir falan oluyor o çünkü e, Hı -hı. şey. Yani Kurtwail dinleyicisi diye bir şey olması lazım ya yani var ama hani Onlar yılda bir çünkü... mi toplanıyor? <gülüyor> evet. Yılda bir, yılda bir öyle bir talep oluyor onlardan. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ya yani şey işte mekan çok önemli. Akustik ve güzel bir Hı -hı. piyano olması lazım. Ee, genelde işte piyano vokal ve resital şeklinde oluyor. Ee, o yüzden yani konser sonu olması gerekiyor. Hı -hı. O da ne canına yani işte yılda Hı -hı. bir olabiliyor öyle şey. Öyle şeyler. Nerede peki bunlar? Mesela Ankara'da mı yapıyorsun? İstanbul'da mı yapıyorsun? E, Veya yani böyle bir hani şimdi bunu duyan ya da e, dilden, yani kulaktan kulağa duyan birileri gelmek isterse. Yani, yani şu anda şey mesela mi? planlanmış bir şey yok. Akbank Jazz Feston'da yapmıştık. Yani ee, 25. Akbank Jazz Feston'du hmm. galiba. Hatta e, sen gelmiştin hmm. hmm. konserde. İstanbul'a ee, yani. Borusan'da sanda yaptık. İlkini Borusan müzik hmm. evinde yaptık hmm. hatta. Ee, Bunu mesela Avusturya konsolosluğuyla bir. Bilmiyorum sesim gel kesin gelir mi? O Suriye böyle bir şey yapmanın iyi bir fikir olabileceğini düşünmüştük ama evet. o sırada e, öncelikle hani kronolojik nedenlerle hmm. e, konsolosluğun <gülüyor> takvimiyle <gülüyor> örtüşmemiştik sonrasında da siyasi gelişmeleri bağlı olarak yapamamıştık hmm. ama aslında iyi bir fikirdi. Evet. <gülüyor> ee, Kurt Vile iyi yapabilmek yani. evet, aslında. <gülüyor> Şirin'in bir drama, tam olarak hani eğitimin adı ne, onun lisans olarak adı ne bilmiyorum ama e... sonuçta... Tiyatro ve drama. Evet, hmm. drama hmm. eğitimi evet, evet, de olduğu için hani sahnede evet, dönüştüğü doğru. yaratıkla ilgili gerçekten... E, hmm. stüdyo bir, evet, <gülüyor> Bir yaratığa dönüşüyor çünkü kendisi. Hmm. ...onu tecrübe... Ed ...yani izleyici olarak da tecrübe edebilmek... ...çok kıymetli bir şey diye düşünüyorum. Çünkü yani stüdyo müzisyenliği başka bir şey... ...sahne başka bir şey. E Albümlerini sahnede... ...seslendirirken yine... ...tabii ki... ...kendinden çıkan şeyleri söylediği... ...için muazzam ama... E ...bir yandan da... E hem kalbinden gelen ama bir yandan eğitimini aldığı çok sevdiği o Kurt Weill işte Brecht vesaire söylemi de Şirin'e çok yakışıyor tabii. Hı hı. Evet aslında o, e, iyi oldu. Oraya e, şey yaptın değindin, her ay e, senin eğitimin tiyatro sinema değil mi? Yani, tiyatro yani, evet ya tiyatro sinema yüksek lisansı yüksek yaptım. Yüksek lisans, evet. Dolayısıyla aslında o mecrada giderken ya da belki meyrederken <gülüyor> gitmez iken daha sonra <gülüyor> e, müzikal bir tercihim var. Müzikle ilgili bir tercihim var hayatına dair ve evet de, dolayısıyla bu işlerde aslında böyle. Yani insan e, mesai verdiği, okuduğu ya da her neyse o işleri başka bir şey evirdiği zaman e, her zaman çok daha kıymetli olabiliyor aslında. O asal iştense. Evet, Çünkü ya, onu başka bir şekilde dönüştürüp devam edebiliyor. Bence sendeki de bu. Olabilir ya. Bazen hani yakınıyorum. Keşke müzik okusaydım falan diye ama sonra düşününce hayır ya tiyatro okumam iyi oldu diyorum. Çünkü yani diyorlar ki bana niye tiyatro devam etmedin? Yani niye oyunculuk yapmadın? Ya, o çok böyle. Ya aslında Türkiye'ye döndüm ve işte Türkçem kötüydü. Ee, ve çekindim. O kadar basit bir sebebi <gülüyor> aslında. <gülüyor> böyle bir çekim geldi geldik geldi yani gerçekten. Hiç böyle o şeylere seçmelere falan gitme e, cesaretini bulamadım kendimde. E, daha sonra bambaşka işte televizyon şirketlerinde falan çalıştım. <gülüyor> işte dizilerde falan yani dizilerde, setlerde çalışmadım da hani arka planda, <gülüyor> senaryo doktorlu falan gibi şeyler yaptım ama çok, çok yani yaratıcılığı olmayan İşlerdi benim için. Ee, bir de yani şarkı söylemiyordum bayağı. Böyle duşta falan bile söylemiyordum şarkı. Hmm. E, duşta zaten söylemem de. <gülüyor> <gülüyor> bayağı bir küsmüştüm oğlan. Yani sanki hiç öyle bir şey yokmuş, olmamış. Küsmek hayatında. derken evveli var mıydı da küstün? Vardı. Yani şöyle e, lisedeyken şan dersleri alıyordum. Hmm. Klasik şan ama. Ve yani sanki o zamanlar bana söylenen şey şuydu. Hani sen işte operacı olmalısın. Evet. Hani. ...ben de hiç operacı olmak istemiyordum yani... ...böyle bir ilgim yoktu... ...demek ki bende sadece opera sesi varmış diye... ...hiç girmedim yani... ...müziğe... ...daha sonra... E, ...böyle ama içimde gene böyle bir şey vardı yani... ...şarkı söylemek hani... ...bir de yazmak hani... ...yazsam ve söylesem ne güzel olur diye... E, ...bir işte... ...Randy Esen vardır biliyor musun? Yok bilmiyorum... Ha, ...işte bir caz vokal hocası burada... Bütün cazcılar onun elinden geçer hmm. falan. Yani vokal olay olarak. Ee, Aydın Nesen'in karısı. <gülüyor> Niye gidiyorsun ya? <gülüyor> <gülüyor> <Hepsi> elinden geçer. <gülüyor> <gülüyor> evet. Evet. <gülüyor> ee, o, o beni daha böyle şey işte onunla birlikte hani konuşma sesiyle söylemek falan onu Hı -hı. öğrenmeye başladım. Onu geliştirdim. Sonra aa, aa, işte o istediğim şarkıcılık noktasına geldi. Bu ne zaman oldu 2008'de ben ders almaya başladım tekrar hı, ondan hı. yani Randy'den ee, 2009 falan gibi sahneye çıkmaya başladım işte. Caz standartları söyleyerek. Sonra kendi şarkılarımı yazmaya başladım. Bunlar mesela yaş olarak ne oluyor? 20'lerin sonu mu? 28 evet. oluyor. Hı. Aslında geç bir yaş yani. Ee, yok öyle demeydin. Yani yok şey normal göre geç bir yaş ama bu böyle birçok insan için şey oluyor motiv motive edici oluyor bunu hmm. söylemem insan söylüyor <gülüyor> <gülüyor> <Ben gülüyor> çünkü evet, çok her, her şey olabilir. mümkün herkes şey sanıyor ya böyle 22 23 <gülüyor> yaşında bunu evet. işte başlamış olman lazım <gülüyor> belli bir noktaya gelmemen yani yani gerekiyor evet, falan aslında. o yaşlar öyle, öyle değil yani ama Şirin muhtemelen poliglot bir poliglot çok çok fazla değil kullanabiliyorsun ondan. Ee, bunu da tabii ki hmm. avantaja çevirdi. Yani ana dili Türkçe ama sonuçta doğduğunda Türkiye topraklarında değildi ve Almancayı çok yetkin bir şekilde konuşuyor ama Fransızcayı ve İngilizceyi de ...ana dil Fransız, düzeyinde... Yok Fransızcayı konuşmuyorum ki. aslında da şarkı söyleyebiliyorum. Ana dil düzeyinde şarkı söyleyebiliyor <gülüyor> olması... ...onu Edit Piav coverlarında <gülüyor> müstesna bir noktaya getiriyor gerçekten. <gülüyor> yani bir evet. öyle bir problem var şimdi o Edit Piaf'lardan falan yüzünden... hani ...herkes beni çok iyi Fransızca biliyorum sanıyor falan... Her, ...hep onu böyle bir açıklamak zorunda kalıyorum. Yok aslında yok Fransızca. <gülüyor> o yüzden o Aa. kadar da hayran olmanız evet. gerek yok. Evet, ...orada Fransız bir durum yoğurda, yani... Evet, ...kıstırmak <gülüyor> istemiş olabilirsin yani... ...nasıl? ...fransızıyı orada kıstırmak istemiş ha, olabilirsin... yani evet. <gülüyor> açılmamak... ...bu <Doğru. gülüyor> ...evet yani bu... E, ...bu tabii... E, ...hem coğrafi anlamda... ...hem de bu... E, ...dil anlamında böyle çok... ...boyutlu olmanın getirdiği bir takım şeyler var... Tabii ...yani senin müzikal... ...avantajın var dolayısıyla... E, bence şey tercih iyi bir tercih. Ee, hani bir, bir, bir, bir yaptığın şeyi çünkü o gen, genel bir deformasyondur yani insan böyle emek verdiği ya da üzerine okuduğu bir şeyi yapmasının hak olduğuna dair ve bunun hmm. üzerine de zaten e, yüklenilir eleştiriler de bunun üzerinedir bundan böyle çark edenler de aslında fena bir şey değildir yani hani e, baktığımız zaman da bunun iyi örneklerini de görürüz hatta hmm. iyi örnekleri bunun üzerinden görürüz Eyvallah. Ne çalalım? Ee, şey sen söyle şunu, Ne çalmak istiyordun ha, sen? Zürafa. Siyah zürafa. Siyah evet. zürafa. Demin onun bahsetmiştik ha. hani Hı, işte evet. şey Baki Gazel yazmıştı Atilla İlhan Sonra telifini alamamıştık Ben de Atilla İlhan için <gülüyor> Siyah zürafa yaz. Bir de şey tabii var ee, Değil mi? Onun introsu. Ee, ha bir de onun introsu var e, Elia diye Onu da Şevket e, yazdı Şevket Akıncanı'dır İnsana bulaştırır Serseri şarkısıyla Belki bir rüyaya varır Belki bir rüyaya varır Afrika'nın bir gölüydü sanki Onu gördüğüm yer rüyaydı Siyah sürafa anım sadımanında Tanrının gözü o her şeyi gördü Tam unutmuşken bir tüy düşer yolu İşaretleri Peşimi ekmek kırıntıları Serpmişim umarım Karga yemez Masaldaki gibi Masaldaki Bir sen yokluğunda Neler oldu ağaçlarımı bize seslendi, seslerini duyduk Ey sözlerin büyüçüsü, ey şair Mısraların merdiven olmuş buradan yıldızlara Ya onu herkes şey sanıyor, çok utanıyorum. Ben, Ruhunla söyle şirin diyormuşum. <gülüyor> Ama aslında... Ruhunla söyle şirin öyle. Ben, ben, ben, ben de öyle diyormuşum sana. falan. Hayatları bir şey diye. Yani, Ruhunla söyle şirin <gülüyor> mi? Ama me yani. o çok... E, bence Ve bunda gocunacak o... bir şey yok. Aha. Bence onu oraya deforme de edebilirsin. Çünkü bu, bu gayet bir, bir aşık geleneği bir şeydir bu. Evet tamam. Ben Şiirin kendimi yakıştırmıyorum. <gülüyor> ne olayım? Evet, yani, Oğlum boynuma dolayı. Evet, evet. <gülüyor> <gülüyor> Anmak. Ee, öyle değil mi? Yani bu böyle bir. <gülüyor> o şey e orijinal şiirde olan bir şey. Evet. Yani hatta hı hı. son hani şeysi Mısra'sı. Evet, o, evet onu oradan diye. aldım yani. Kusura <gülüyor> bakmasın. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Bence evet çevirmek ve bir şekilde başka bir hale getirmek. E, deformasyon değil. Başka bir şey haline gitmek fena da gelmiyor bana yani. Şimdi sen bana öyle bana desen. Bana çok fena öyle... göre. Niye bilmiyorum hmm. yani. Bu, bunu da belki biraz... Bence yedireyim. fena diye <gülüyor> <gülüyor> Gerçi seni e, az çok tanıyan herhangi biri asla öyle bir şey söylemeyeceğini, yazmayacağını da bilir ama neyse i̇şte hani, hani ya, öyle işte. bir fayda <gülüyor> <Be>, açılmış <tanımıyorsun>. olsun. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> Tanısan <gülüyor> çok seversin. <gülüyor> Hashtag... <gülüyor> Şirin, peki e, şu şeylerden bahsedelim. E, güncelden. Bir, e, konser, Heh. hani kayıt. E, 2016, biz 2018-2019'a geliyoruz. Yani aslında Hagaret iki buçuk sene olacak yani değil mi? Albüm çıkaralım. Yeni bir çalışma var mı? Evet. Varsa ne? Var işte şu... Joyeux'i e, de bir ıı, tarafa bırakıyorum. O, evet, o, hmm. o başka... Ee, dediğim gibi Şevket Akıncı'yla tekrar bir de Şev böyle hani yani e, ara verdik. Hı -hı. Ee, onun da yani türlü sebepleri vardı. Ee, sonra işte böyle dördüncü albümü kimle yapsam no, ne yapsam falan filan diye aslında Yasemin Mori'yle konuşuyordum da Hı -hı. o da yani niye şirkette yapmıyorsun ki? Senin yani senin bütün e, drama'nı o çıkarmıştı filan dedi yani. Senin yani e, çok iyi anlamıştı o seni falan dedi. o öyle deyince hani hakikaten ya falan diye. Biz deyince yani, olmuyor <gülüyor> çünkü Yasemin Moli <orası> deyince. <gülüyor> Cahaya, Allah, Allah. Yani öyle değil ama şey sen demiş miydin ki? Ben yıllardır söylüyorum ya. Neyse bunu sonra konuşursun. Eee. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> yani o, sonra işte ya aklım bu ucunda var tabii ki şirkete çalışmak tekrar da e, ya işte neyse bazı şeyler oluyor hayatta peki yani, yani neticede bir yeni bir kayıttan bahsediyoruz evet, yeni evet. bir kayıt yolda öyle yolda, mi? yolda yolda yani, yani e, yolda ama daha şu an çok başındayız tamam, hmm. parçalar kaydediliyor üstünden geçiliyor falan filan hmm. bir takım şeyler var ama anladığım kadarıyla, kaydedilmiyor daha prova, prova aşamasında aranjman yapma hmm. aşamasındayız ee, ama bahara şu sobusu iki bin bir yerlerinde Muhtemelen gün yüzüne çıkacak diye düşünüyoruz. Hı -hı. Bunun dışında birtakım konserlerim var senin. Evet, yani bu evet. demin bahsettiğimiz konserler, özel konserler. E, harici. Mesela işte Çarşamba günü İzmir'de olacak. Ha, İzmir'de. Yakın zamanda burada da diye var. Dante. Evet, onu gördüm. İzmir Web Dante. Sonra gördüm. 20 Aralık'ta şey var. E, bu Kadıköy'de The Badu diye bir Hı -hı. şey jazz. E, Club var orada şey ilk defa hayatımda Neşet Rojanla çıkacağım evet. evet Rojanla beraber Evet ama evet. Evet. çok heyecanlı tabii sadece standartlar çalacağız Hı -hı. ama e, benim için güzel olacak yani Neşet abiyle çalmak ondan sonra e, ne vardı ya bir şey daha vardı ha 14 Aralık'ta şey var Ankara'da Sam's Bistro diye bir yerde Hı -hı. çalacağız. 25 Ocak'ta Entropi sahne diye bir yer var karşıdan yani tiyatro orada olacak falan İstanbul'da, evet, İstanbul'da. Hmm. peki ee, şimdi bir aslında şeye bir taraftan geçelim ama ee, zamanımız da çok yok istersen bu albümden bir parça daha dinleyip ondan sonraki bir son hmm. öyle miydi, öyle Galiba... miydi? Üçüncü, albümden. <gülüyor> yani üçüncü albümden evet evet bu albümden tabii, ondan oldu. sonra ee, şeye tekrar Yeni çalışmalar üzerinden bir şeyler konuşup çalar evet. mıyız? E, çalarız. Şey, bu Mutlu Melankolik albümü e, prodüktörü Cenk Erdoğan'dı. Hı -hı. Oradan e, daha yaşamam lazım. Çok fazla doğru. şey var mı? <gülüyor> Mesela burada da var değil mi Şevket? Yok. Albümde var mı? Bu albümde yok. Işte. Ha, hiç yok mu? Yok. Ha, öyle mi? Cenk Erdoğan'la yaptık yani. Çok ha. zaten şeydir hani... E, Cenk'in çok belirgin bir tarzı vardır. Şevket'in Hı -hı. kendine has Hı -hı. tarzı ve tarzları vardır. Ee, Şirin'in ilk iki albümündeki Şevket imzasıyla, ile üçüncü albümündeki Cenk imzasını çok net bir şekilde duyarız zaten. Hı -hı. Evet. evet. evet. evet. Bu, bu, albümdeki de, bu albümdeki en kabare parça bu aslında yani. O, o evet. Cenk'in de o, o şeyi, o havayı nasıl yakaladığını aslında burada görebiliyorsun. Eee bunun da sözleri şey benim eski eşime ait şey. E, Vedat. <gülüyor> <gülüyor> Vedat Özlem'i. Bunu da söylemeden onunla. yapamayız yani. Tabii tabii sözler evet. yani sonuçta. Başka sözler. mesela şey değilim. Mesela de eğilip... ilk defa başka birisinin sözlerini Ha Evet onu evet onu diyorum. Evet. Ee, burada diğerleri aslında senin yazdığı, da. kaleme aldığın şeyler. Hı. Bir de burada mıydı bir yorum? Bu albümde değildi. Ha, yok burada yok bir yorum. Bir önceki Bu albümü ben Hı? hamileyken yazdım. Böyle bambaşka 16. bir... 16. 16. Hormon, Hı -hı. hormon <gülüyor> Hormonal şirin olarak. <gülüyor> 2016 tarihli bu albüm. Evet, evet. Hı -hı. O yüzden... ...biri biraz başka bir şey var burada. Başka bir şirin var. Bak şirin Ama Zaten kendim. albümlerde, parçalarda, kayıtlarda her biri... ...bence gayet bi biyografi yani. Dolayısıyla bunları... ...belki de bu hikayeleri de güzel. Yani işte sen diyorsun yani hamileyken... ...ben bunu yazdım, şu oldu, Hı -hı. bunu yaptım falan filan... Bence böyle külli olarak dinlemer, dinlerken, bunun ben kıymetli olduğunu da düşünüyorum, Hı. yani bir, e, bütünsel olarak yani. Hani bu, bu metinde de böyledir, şunda da böyledir, bunda da böyledir. Dolayısıyla e, zamanında harcamayalım, şu parçayı dinleyelim de bir parçamız daha var. Anlatırım. Daha yaşamam lazım anlatırım. Daha yaşamam lazım nice akşam aklımın ışığı kalbimi karanlıkta bıraktı hikayemin hizmetindeyim beni merak eden de sevgili hikayecim anlatırım. Daha yaşamam lazım anlatırım. Daha yaşamam lazım. Her insan bir başka kent gibidir. Çok kalırsan var o şunu gösterir. Hangi mutlu çağlardan sürgünüz. Ya Rabbim ne kadar da üzgünüz. Anlatırım. Daha yaşamam lazım. Anlatırım daha yaşamam lazım bir şeyler var dedim var o şeyler ben gidecekken ziyaret ettiler yoktusun acımarm bu yüzden yıldızlarla hep iğidirer. lazım Anlatırım daha yaşamam lazım nasıl da korkunç sevdiler ne de güzel nefret ettiler nasıl da korkunç sevdiler ne de güzel nefret ettiler nasıl Anlatırım. da korkunç yaşam lazım güzel daha yaşamam lazım Nasıl da korkunç sevdiler Ne de güzel nefret ettiler Daha Yaşamam lazım. Aa. Son albümden geldi uh -huh. 2016 uh -huh. Evet ee, şimdi baştan ben söylediğim şeyden üzerinden gidip hem de Joe de bağlayalım bundan işte bir sözü Erdemel ve Joel ile başka bir proje üzerinden yürüye geldiniz ve çalışıyorsunuz ve hala kaydediyorsunuz bir takım şeyler. Evet yani albüm kayıtları bitmişti o albüm baharda çıkacak. Öncesinde bir iki tane cover yapalım dedik hı hı. Ee, bunlardan ilkini yayınladık işte bu um, bir eski bir uh, Amerikan halk türküsü ''My Girl'' veya ''Black Girl'' veya işte um, ''Led Belly'' ''Black Girl'' olarak Hı -hı. söylüyor. Ee, Nirvana coverlamıştı. ''My, uh, my Hı -hı. Girl'' işte ''Where Did You Sleep Last Night?'' diye. Ee, onu coverladık. Hı -hı. Ee, i̇kincisi de gelecek birkaç ay sonra. <gülüyor> <gülüyor> Gene bir cover mu bu? Gene cover, evet. Hı -hı. Şimdi burada tabii Erdem... E Erdem e, epeydir aslında şeyde yaşıyor, Amerika'da yaşıyor. Orada müzik yapıyor. Hı -hı. E, ve siz bir şekilde buluştunuz. Hatta karşıdan karşıya onun konusunda yaptık. Dinleyen dinlemiştir. Şimdi hani tekrar almaya gerek yok e, konuyu ama e, ben aslında şunu söylemek istiyorum. İlk albümden beri gelen böyle bir e, müthiş bir şeyim var, sürecim var. Türkiye'de müzisyenlerin ...bir şekilde ilk albüm... ...hadi bilemedin ikinci albüm, ikincisinde olmadı... ikincisinde de ikinci de olmadı... ...ikincideki bir formül üzerinden... E, ...kurup ondan sonra da... ...onun üzerine çöreklenip devam ettiği bir... E, ...müzikal şey var... E, ...süreç var... Hı -hı. ...bir macera var yani... ...ama bunu aşan böyle bir takım müzisyenler de var... ...şimdi genç kuşakta bu daha az tabii yani... ...çok daha deneysel, çok daha fazla... Hı -hı. ...hani sıçrayan şu bu falan filan ama... ...belli bir dönem içerisinde bunlar hakikaten... ...az... Ki senin de yani ilk albümdeki o, o müzikal hani kabere, caz ve benzeri <gülüyor> şeyle olan müzisi, müziğin e, bir şekilde evrile evrile gidiyor ve sonra işte Joy Exit'te de buluştuğu bence üçüncü albümde öyle bahsettiğim bu e, art rock ya da e, biraz daha soft wave olan kısma da bulaştı. E, ve bir durmayan dinamik bir hali de var aslında. Bu da ee, ...iyi bir şey... Ee, ...iyi bir şey olduğunu düşünüyorum... ...çünkü yani o zaman şunu oluyor... ...çünkü izler oluyorsun... ...takip Hı -hı. eder oluyorsun... ...yani bir müzisyen için bence bu iyi bir şey... Ee, ...bir müziksever için de zaten iyi bir şey... ...çünkü sevdiği ve... E, ...tutkunu olduğu... ...dinlemekten zevk aldığı... ...hayatına bir şekilde eşlik ettiği... bazı şeyleri bunlarla beraber... ...devam ettiriyorsun... ...işte tam da aslında... Bence hani Şirin'in hani senin o süreç içerisindeki hikayen de buna yaslanıyor. Yani ertelediğim şey de buydu aslında. <gülüyor> <gülüyor> Biraz da Joy Exit'i bekledim. Çünkü şöyle, Şimdi Joy Exit, Erdem Elvacıoğlu beraber çalışmalar, kavurlar, şunlar bunlar ama ben iki sene sonra Şirin Soysal'ın ne yapacağını merak ederim. Ederim, ediyorum <gülüyor> yani. Hani bu ee, mevcutun üzerinden devam etmesi bin haya kırıklığına uğratmaz ama meraklıyım diyorum yani anladım ne diyebilirim <gülüyor> bir şey diyen <gülüyor> için söylemiyorum <gülüyor> joyex evet kavur üzerinden gideceğiz şimdi tamam. <gülüyor> ben de merak ediyorum doğrusu yani tamam. işte bilinmezlikler dolu ee, bir... bunlar da kaydettiniz bunu burada e, erdemin Gayrettepe'deki stüdyosunda ah gayret... geldiğinde sonra evet. evet nereden çıktı parça yani bunu yorumlamak. Bu cover, yani bir cover yapalım yapalım falan derken bir anda geldi aklıma. Ağır bir parça da o yüzden. Evet, evet. Yani, yani hani, Korka Bey'in de bunu haybeye söylemedi yani. Ben, o, e... Özellikle biliyorsun o albüme koymasının özellikle bir şeyi var yani. Onu ee... bilmiyorum. Ama ya ya ben bir parça. Ya şey, şeyleri çok seviyorum. Mesela Jack White'in Jolene coveru vardır. hani evet. Kadın şarkısı hı, ama hı, erkek söylüyor hı, falan. Hı, ha, burada da bir kadının My Girl diye söylemesi hı. hani Siyah Oradan. müzik de var ama böyle bir şey. Olabilir tabii. Yani yeni bir şey değil tabii Hı. ama sevdiğim bir şey benim. Ee, benim esas şeyim oldu. Beni esas buna çeken Hı. oldu. Çok güzel cover bu arada. Eyvallah. Bütüş. Bir de e, tabii sadece bir parçadan bahsetmiyoruz. Bunun bir klibi de var. Klibi yok yok. Ya o ne şey ya? Bir fotoğraf. Ha fotoğraf mı? <gülüyor> Olsun. Klip diyebilir miyim? deydi. De Tekti. Yani. Ama evet yani o tek, ka tek bir karelik yani. bir klip o. Seyirciye de smaat yapmak Rica ederiz. Joe Joyce'un hani klipleri bizim de bu için. arada ben seyretmeyenler için de bir taraftan da söylemiş olayım. <gülüyor> hakikaten. He. Evet, tamam. ee, güzel yani şu an. <gülüyor> Teşekkür ederim. Ee, şimdi 56 olmuşuz. Biz bunu <gülüyor> bırakıp tadında bırak. Zirvede bırakmak lazım. Evet. Öyle yapalım mı? Öyle yapalım. Zaten başka şansımız yok. Var da sonra hani bu parçadan sonra yani, ne desek gerek yani gerek. ben azıcık de ası yani sen söyleyebilirsin değil mi? güzel <gülüyor> güzel bir kavur çok güzel bir kavur hani bir bir taraftan da böyle işte sizin buradaki konseptin içerisindeki film noir hafif böyle bir dipten dipten bir takım şeyler hani cazi Arabesk hakikaten evet evet çok öyle dipten çiçekten yani benim arabeskim <gülüyor> o kadar olabiliyor ancak yani hani <gülüyor> <gülüyor> çünkü öyle bir Ala Turka şeyim yok -Turka. benim annemler beni bana aşılamamış onu ne yazık yani isterdim. Ama hep böyle klasik müzikle falan büyüdüğüm için Avrupalarda böyle bir uzak kaldım ya. Barok Bite diyelim. teşekkür. Barok diyelim. <gülüyor> O da bir tür motiflemedir yani. Yani işte. <gülüyor> evet. E, sevgili Şirin iyi ki geldin. Evet, çok sağ ol. Bence de çok teşekkürler. Ee, i̇lerledikçe e, temenni ediyorum güzel programlar da yapacağız. Hani kayıtlar, konserler şunlar hmm. bunlar oldukça. Ee, teşekkür ederim. Geldi. Ben teşekkür için. ederim. Çok sağ ol. Hayır. Teşekkür ederim. Sağ ol. Eşik ben için. teşekkür ederim her zaman. Hoşça kalın. İyi geceler. Evet. Ee, bir kavurla bitiyor. E, erdemeli Erdem ve Şirin Soysal birlikte diye. Bir parça ile bitiyor. İyi haftalar. İyi geceler. Hoşça kalın. <gülüyor> What I'm Ahtapot'un Bahçesi Hazırlayan ve sunan Cem Sorguç